İtibar Haber Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve Muhammedin ve ve Kıymetli dinleyenler allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar ederiz ki bizleri hayat, sıhhatü afiyet ve ehli sünnet vel cemaat inancında sebat ve istikamet üzere bu gecede bir araya getirdi ve ayetlerinden, hadislerinden konuşmaya, dinlemeye muvaffak eyledi. Bu tevfik allah Teala'dandır. Bu nimet allah Teala'dandır. Bundan dolayı kendisine o kadar hamd ederiz ki bu hamdlerimiz, bu şükürlerimiz eldeki nimetlerimizi bağlasın. Bundan sonra gelecek nimetlerimizi de avlasın. allah Teala şükürsüzlükten muhafaza eylesin, nankörlükten muhafaza eylesin. En büyük nimetimiz İslam nimeti, Kur'an nimeti ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olma nimetidir. Nimet kıymeti bilenlerin nimetleri ellerinden alınmaz. Rabbimiz öyle vaat ediyor Es-Şe'd billah. leziden nekum şükre derseniz mutlaka nimetinizi Artıracağım ve sizi lütuf bakımından müjdad edeceğim Onun için neyin nimet olduğunu Neyin nikmet olduğunu Bela olduğunu bilmek lazımdır Kimileri Namazsız, abdestsiz, Kur'ansız, zikirsiz, şükürsüz inkar ve isyan içinde Yeyip içip yaşadıklarını nimet sayar Kimileri Fakir de olsalar, hakir de olsalar Hasta ve zelil de olsalar ibadet ve taat ile Zikir ve şükürle geçirdikleri Anları saatleri saniyeleri Nimet sayar Herkesin Nimet anlayışı farklıdır Biz şu Mazhar bulunduğumuz nimet ki Bu saatte Bir araya geliyoruz Ayetlerden hadislerden Konuşuyoruz dertleşiyoruz işte bunu en büyük nimet biliyoruz. Çünkü bu nimet olmasa tabii ki ilimsiz amel olamaz. Amelsiz ihlas olamaz. Cennet kazanılamaz. Hepsi dünyada kazanılıyor. Dünya yemek, içmek, eğlenmek bakımından beş para etmez. Çünkü karışıktır, bulaşıktır. Hiçbir zevki ve lezzeti safi ve halis değildir. Her nimetin, zevkin en zevkli anın içerisinde bile keder ve bela karışıktır dünyada. Halis lezzet, karışıksız nimet ancak ahirettedir. Bir de dünyadaki bütün nimetlerin ve zevklerin bir sonu sonucu vardır, nihati vardır, bir de hesabı vardır düşünülürse yani dünyada nimet denecek bu manada bir şey yoktur. Ama İslam Kur'an nimeti bu öyle büyük bir nimettir ki ebedi ahiret bununla kazanılıyor. Ölümün ötesi bununla hazırlanıyor. İnsan Mevla Teala'nın huzuruna vardıkta yüzü bununla ak oluyor ve cennete girdiğinde Cennet ehline yapılacak nidalarda buyurulduğu üzere işte bu varis kılındığınız, mirasçı kılındığınız, babanızdan kalan miras gibi hiçbir emek sarf etmeden, yorgunluk ve zahmet çekmeden konduğunuz bu miras cenneti var ya, işte bu amelleriniz sebebiyle oldu. Cennete kimse ameliyle giremez ama cennetteki dereceleri amellerine göre hak eder. Onun için Mevla kullarına, dostlarına lütfedin. Cüz-ü sırata bi'fî ve dukhulü'l cennete bi rahmeti ve qutesimuha bi a'mâlikum. Sırat köprüsünü benim affımla bağışlamam sayesinde geçin. O affetmezse kim geçebilir? Herkes aşağı düşer. Cennete benim rahmetimle girin. Mevla acıma salâmet etmese kimse cenneti hak edemez, kazanamaz. Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Len yudghila ehadukum amelu'l cennete. Sizin birinin hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Galvelente ya Resulullah seni de mi sorduklarında bale ve ene İlla an teğammedeni yallahu minhu bi Beni de amelim cennete sokmayacaktır. Sokamayacaktır. Ancak Allah beni Celle celali rahmetiyle merhametiyle acımasıyla kaplayacak, kuşatacak da öyle cennete girdirecektir. Buyuruluyor hadis-i şerifte. Bu bakımdan sırat affımla geçin, cennete rahmetimle girin ama cennetteki makam ve dereceleri amellerinize göre Bölüşün buyuruluyor. Bu itibarla bizler de şu anda yapmakta olduğumuz amel ilim meclisinde bulunmak tabi bir araya bedenler olarak gelemiyorsak da bizim konuştuğumuz bu noktadan Lale Gül Efem'den sizler dünyanın neresinde bulunuyorsanız Uydular aracılığıyla, internetler aracılığıyla, efendim çeken yerlerde direkt radyo aracılığıyla dinlemektesiniz. İşte bu nasıl olmalıdır? Efendim sıkara içerek, bacak bacak üstüne atarak edepsiz ve hürmetsiz bir şekilde olmamalıdır. Ya bir amel şuuruyla amellerin en üstünü ilim meclisinde bulunmaktır. Bir ilim meclisinde bulunmak Bin dekat namazdan eftal Bin hasta ziyaretten eftal Bin cenazede bulunmaktan eftal Yani bu ne demek? Kur'an okumaktan eftal Bir insan şu saatte Kur'an okumakla Bu konuşmamızı ve sohbetimizi dinlemek Arasında tercih yapacak olsa Hangisini tercih etmelidir? Havanaklık etmemelidir Taassupları bırakın kendi kafanıza göre ben böyle biliyorum Ben şöyle yaparım Ben bunu yapmam demeleri bırakın İnadı bırakın bıraksınlar Bıraktırın İnsanlara duyurun Burada ilim var Bir hidayet kelimesiyle adam hidayet bulur ya İlimsiz ne olur Resulullah'a sordular Sallallahu aleyhi ve sellem evemin min Kur'an Ya Resulullah ilim meclisinde bulunmak Kur'an okumaktan da mı Üstündür ne buyurdu? Ve hel yenfe'ül Kur'an'u illa bil ilim. Hiç Kur'an ilimsiz bir şeye yarar mı? İnsan cüz okusa, hatim okusa ama ayetlerin manalarını anlamasa, helal, helal haramını haram bilmese ne fayda görür? Hatta lanet alır. Rubbet te'al Kur'an vel Kur'an vel A'lu. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an onlara lanet eder. Okuma beni Allah belanı versin diye beddua der. O hala efendim hastayı ziyarete giden sahur gibi o ona nereden çıktın der. O da ona getiren gönderen sağ olsun biraz daha otur zanneder. İlimsiz amel olmaz. Amelsiz ihlas olmaz. İhlassız necat olmaz. Kurtuluş bulunmaz. Bundan maksat hangi ilimdir? Kur'an ilmidir, sünnet ilmidir, ayet hadis ilmidir. Burada bu konuşuluyor. Niye bizim bu konuşmamızın arasında mesela reklam verilmiyor? Ona bakılsa Ben zaten bir kuruş bir şey aldığım yok Allah rızası için bak ne kadar hasta olsam Yorgun olsam Uykulu olsam Halsiz olsam Yine ne yapıyorum? Gelmeye gayret ediyorum Bir şeyler anlatalım İşte çok dinleyen insanlar var Faydalanıyorlar Ben bu niyetle Allah rızası niyet edip geliyorum Keyfimden de gelmiyorum yani bir menfaat beklentisiyle de gelmiyorum. Allah için sizi seviyorum. Kardeşlerimize bir faydamız olsun. Niyetiyle geliyorum. Ya e Bu arada da mesela... E, ...radyo yöneticileri dahi... ...bir kere teklif bile etmediler ki... ...senin konuşmanın reytingi çok olur. Dinleyeni çok olur. Arada yarım saat yapsan da... keşke on dakika reklam alsak da... ...çok reklamımız olur da bir o yarım saat daha devam edersin diye... ...teklif bile etmediler... ...bak bugüne kadar. Neden? Neden? Çünkü burada ilim meclisi kuruluyor. Burada ilim meclisinin arasında bunlar feyzi kaçırır. Reklam türü şeyler, enstrüman türü şeyler feyzi kaçırır. Bereketi kaçırır, ilim meclisinde oturma faziletini, vasfını kaçırır. Bundan dolayıdır ki başlıyoruz fatihasına kadar sürekli devam edip ara vermiyoruz. Burada onun için ilim meclisi olma özelliği vardır. Bundan bahsediyoruz ama tabii bu, bu faziletten istifade etmek isteyen de niyet etmesi lazımdır. Tabii ki camide otururken, efendim ilim meclisinde, zikir halkasında bulunurken bir insan sigara içemezse, bağdaş kuramazsa, şey bağdaş kurar da bacak bacak üstüne atamazsa, efendim edepsiz haller tavırlar takınamazsa, takım mamalıysa bu dersten konuşmadan seyiz bereket almak isteyenler, herkes kapı kadar doldurur. Denize de gidenler, deniz, derya, olsa kapı kadar doldurur. Neresiyle taşıyacak, neyle taşıyacak? Bardağı olan bardakla, efendim çana olan çarakla. Tankeri dayayan tankerle alır götürür. gibi de gemiyi dayarsa, oho. Onun için herkes niyetine göre kazanacak. Ve herkes kapı kadar dolduracak. Ama burada yine esas nedir? Burada esas ilim meclisine yakışır tavır takınmaktır. İlim meclisinde bulunuyorum. Ona göre dinleyeceğim. Burada Ahmet Mehmet konuşmuyor. Allah ve Resulü'nün buyurdukları bize duyuruluyor e, ve onlar bize izah ediliyor, şerh ediliyor. E, dolayısıyla konu hiçbir zaman için efendim ilim meclisi olmaktan ahiret hazırlığı olmaktan cenneti kazandıracak ameller kabilinden olmaktan hariç bulunmuyor. Dışarıda kalmıyor. Onun için yarın inşallah işte bu amelleriniz vesilesiyle Allah sizi cennete varis kıldı. Cenneti size babadan kalan miras gibi nasip etti. Nidasıyla efendim çağrılan muhatap alınan kullara ilhak oluruz diye temennilerde bulunuyoruz. Ve Ahireti kazandıracak Salih amellerden Konuşuyoruz Abdurrahman bin Semura'den Radıyallahu anh rivayet edilen Hadis-i şeriften Gidiyoruz Hadis-i şerif uzun Bazen bir iki cümleyle Bitirmek durumunda kalıyoruz Şerh ediyoruz, izah ediyoruz O arada irtibatlı Diğer konulara giriyoruz Kainat Efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri mevlaklarının ona gösterdikleri ve öğrettikleri ayetlerden, kıymetli ilimlerden istifade ediyoruz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kaynağından, pınarından içmeye çalışıyoruz. Mişkaat-ı nübüvvetten aydınlanıyoruz. Peygamberlik kandilinden yararlanıyoruz. Kafadan atmıyoruz Uydurmuyoruz O şöyle dedi bu böyle dedi gibi dedikodulara da Mahal vermiyoruz Bugünün gündemi ne kadar önemli olsa da Bu akşam bitmiştir Dünün gündemi bittiği gibi Bir sene evvelinin On sene evvelinin gündemi bittiği gibi Fuzuli haberlerle şu şöyle demiş Bu böyle yemiş Vaktimiz yok bunlara karnımız tok bunlara Ya Şimdi ölsem ne lazım Ahirette bana ne yarar? Evet, kabirde bana melekler ne sorar? Rabbimin huzurunda bana ne buyurulur? Bunları denetlemeye çalışıyoruz, tertibe çalışıyoruz, tedarike çalışıyoruz, hazırlamaya, telafi etmeye çalışıyoruz. Çünkü sözün başında dediğimiz gibi dünya yemek içmek eğlenmek bakımından beş para etmez ama ahireti kazanmak bakımından ve ahiret yurdunu kazandıracak Tek yer Olma özelliğine Sahip bulunduğundan Bu yönüyle ahiretten de kıymetlidir Cennetten de kıymetlidir Çünkü her an ve nefes Cennetteki dereceleri Yükseltmemize Vesile olacak amelleri Dünyada kazanma imkanımız vardır Ama şimdi ölsek bu imkanımız Artık bitmiştir Elimizden gitmiştir Ondan sonra Vay bana vay demekle Rabbir cihun döndürün beni ya Rabbi döndür beni geri döndür dünyaya çevir demekle Lәl yәmlu salihen fi teraktu bıraktım dünya hayatımda geçirdiğim zamanlar zarfında yeniden imkân bulduğum takdirde salih ameller işleyeceğim ayet hadis dinleyeceğim derdime derman dileyeceğim. Ahiretimi kazanacağım. Kella. Yok öyle. Asla. İnneha kelimetunu vekkailuha. Bu, bu böyle bir sözdür ki. Onu o söylemektedir. Reşit sen söylesen eşit demiş. Ölürken beni geri döndürün desen melekler duyar mı seni? Sen konuşursun sen dinlersin. Ve min verâihim berzehûn Ölümün ötesinde bir berzak, bir geçit. Dünya ile ahiret arasında bir köprülük vazifesi gören kabir alemi başlar ki İlâ yevmi yub'asûn. İnsanların diriltilecekleri mahşer gününe kadar. Önümüzde mahşer var. Hepimiz aynı insan olarak dirileceğiz. Rüya gibi değil. Ruhlar alemi olarak değil. Meydan nüfusu züvücet. Ruhlar bedenlerle çiftleştirilecek, birleştirilecek, aynı beden dirilecek, aynı bedene ruh gelip girecek. Toprakta ilk konulduğumuzdaki kilomuzla, gramacımızla, boyumuzla, bosumuzla aynı adam olarak Allah bizi cem edecek, toplayacak. Bu hususta konuşuldu, daha da tabii önümüzdeki günlerde de konuşulacak. Bu ahirete iman meselesidir. Ruh da gelecek. O bedene girecek. Aynı bu beden kalkıp dirilecektir. Öyle rüya, evham, hayalden bahsetmiyoruz. Bu dünya hayatındaki yaşadığımıza inandığımız hayattan ve yaşadığımızı kabul ettiğimiz hiçbirimiz rüya görüyoruz diye düşünüyor muyuz? Ağrılar çekiyorsak, sancılar çekiyorsak, çilleler çekiyorsak bunu yaşıyoruz. Sevkler, nimetler görüyorsak bunu da yaşıyoruz. Bunu da tadıyoruz. Acı da hissediyoruz. İşte bu nasıl bir hayatsa ahiret gerçek hayat, hakiki hayat orada aynı bu yaşantımızın çok daha güçlüsünü bedenen ve ruhen yaşayacağız. Onun için kabir alemine geçtik mi artık tekrar diriltileceğimiz mahşer gününe kadar ruhlar aleminde kalacağız. Ama bu Tabii ki ruhlar da ya nimettedir ya azaptadır. Kabir de ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Bunun bununla nesi vardır? İrtibatı vardır. Kabirde ne alemler vardır? Ne haller vardır? Onun içindir ki biz şimdi oraya hazırlanmaya bakalım. Ondan sonra tabii oraya hazırlanan ahirete de hazırlanmış oluyor. Hazırlık aynı istikamettedir, aynı yöndedir. Mevlâ Celal'ın rızasını kazanmak Yöndedir. Onun rızasını kazanana efendim, dünya ahiret saadetleri vardır. Kabirde de, sıratta da, mahşerde de, mizanda da, hiçbir korku ve üzüntü yoktur. Rabbimiz böyle vaat ediyor, Habibi böyle haber veriyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem, bizler de onu dinlemeye, onları dinlemeye ve hazırlanmaya çalışıyoruz. Çünkü inanan gayret eder. inanmayan efendim, bu haberlere kulak vermez. Bu sözleri dinlemez, onun başını ağrıtır, bana ne der, ne lazım der, ne işim var der, niye keyfimi kaçırayım, niye moralimi bozayım, niye ve ötesini düşüneyim, zaten ahirete inanmayandan hiçbir şey beklenmez. Çünkü o ot gibi biterim yiterim düşüncesindedir, o zaman o mesuliyet de bilmez, Efendim bana hesap soracak kimse yok diye düşündüğü için ahiret hesabından da kendisini maresle tuttuğu için o ne kul hakkı bilir, ne Allah hakkı bilir, bir şey bilmez. Ahirete inanmayanlar çok acayip bir haldedir Çok acayip bir vahşet içerisindedir Dehşet içerisindedirler Onların Aklı, idraki, şuuru, istikrarı Düşünlemez Ama ahirete iman edenlerin Hali başkadır Siz dinleyicilerimiz Ve biz hepimiz Ahirete mümin Kimseleriz Öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanan kimseleriz Bizim amencimiz bunlardan bahsediyor. Biz Papağan gibi vel yevmil ahiri vel bas badirul diye okuyup saymıyoruz. Biz bunların manasını idrak ediyoruz. Ahiret gününe iman, öldükten sonra dirilmeye iman, ölümün ardından dirilmenin hak olduğuna iman bunlar bizim inanç esaslarımızdır. Bunlarsız iman olmaz, İslam olmaz. Bir insan namazla kılsa, oruçta tutsa, hacca da gitse Ahirete inanmasa, dirilmeye inanmasa kafir olur, dinsiz olur, kitapsız olur, imansız olur. Bunun ahirette yeri cehennemdir. Bu inanmıyor diye onu öyle bırakmazlar. Bu, bu, bunun dıştan haberi yok, bu tarakta besi yok diye. Bu bari öyle toprakta kalsın, zaten çürümüş. Kim uğraşacak bunu toparlamaya diye? Bırakmazlar. Mevla hepsini toplayacağını vahit ediyor. اَيْنَمَا تَكُونُ يَتِبِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا her nerede olursanız, balıkların karnında olsanız, okyanuslarda boğulup paramparça parçalansanız, efendim, ölseniz leşinizi, kuşlar parçalasa, binlerce, milyonlarca varlıklar içine dağılsanız yine Allah sizi getirecek. Yine Allah sizi bir araya getirecek. Yine Allah sizi toplayacak mahşere getirecek. Mevla böyle buyuruyor. Biz böyle inanıyoruz. O zaman biz inanmayanlara bakmayalım, biz başımızın çaresine bakalım. Biz ne yapalım da Rabbimizin rızası kazanalım, sonsuz hayata mutlu şekilde varalım. Zaten bu dünya geçti geçiyor, bitti bitiyor. Biz fuzuli havadislerle kulağımızı, gözümüzü, vaktimizi, saatimizi zayi etmeyelim. Günü geçmeyecek haberlerle uğraşalım. Bak dünyada bu kadar önemli haberler oluyor. Yaşadığımız yakın tarihte ne önemli haberler oldu Üç gün beş gün en önemli haber On gün içinde Haber vasfını niteliğini kaybediyor Reytingini kaybediyor İtibarını kaybediyor Çünkü artık herkes biliyoruz diyor kimse Dinlemek bile dinlemiyor Ama bugün yeni bir şey oluyor Aa millet ona merak sarıyor Bir şey değil Bunlar hepsi bitecek şeyler biten şeyler Esas haber niteliği Önemli haber قُلْهُ وَنَبَوْنْ عَظَّيِّمْ En tüm عَرِضُونَ Ad-i kelimesinde Mevlamız buyurduğu üzere Habibine emrettiği üzere Habibim söyle ki Tarafımdan duyur ki Bu Kur'an'ın verdiği haberler Çok büyük haberler Bu çok büyük İşte haber buna derler Vakti geçmeyen Süresi geçmeyen Devamlı önümüzde dikilen Göz önünde bulundurmamız gereken ve herkesin mutlaka karşılaşacağı haber buna derler. Ama maalesef siz ondan yüz çevirmişsiniz. Bunu haber bile saymıyorsunuz. Hiç önem vermiyorsunuz. Ayet mi okunuyor, hadis mi okunuyor? Dinlemiyorsunuz. Dinleseniz de önem vermiyorsunuz. Buyurduğu üzere, sitem buyurduğu üzere. İnşallah bizler bu sitemlere tutulanlardan... Kur'an'ı sırtının arkasına bırakanlardan Olmayalım Kur'an'ı sünneti terk edenlerden Metruk edinenlerden Olmayalım Bizler ayet dendi mi Hadis dendi mi efendim, Hangi mecliste hangi derste Kur'an sünnet konuşuluyor Ehli sünnet ve cemaat alimleri tarafından Olmak kaydı şartıyla Çünkü ehli sünnet dışındaki bazı yanlış inançlara Fırkalara düşenler Onlar da ayet hadis diye okurlar ama, ama yanlış mana verirler, yanlış yorumlarlar ve insanları Kur'anla Sünnetle kandırırlar, ayet hadis okuyarak saptırırlar. Burası da çok büyük bir afet ve felakettir. Onun için her yazarın kitabı okunmaz, onun için her hocanın sohbeti dinlenmez, ya yani onun için her alime gidilip defetma de sorulmaz, verdefetma ile amel edilmez. Bu işler önemli meselelerdir. Nasıl ki Allâhedir Efendi Hazretleri, Üstadımız Üstadı. Ne buyururlardı mesela... Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi için... Fetvasıyla amel edilir evladım... Fetvasına güvenilirdir... İşte bak... Yani burada kayıt koyuyor bu şimdi... Herkes hakkında geçerli olsa... Her hocayım diyenin fetvası dinlense... Buna taksis edilmezdi... Bu mesele burada... Özel olarak beyan edilmezdi... Fetvasıyla amel edilir... Demek herkesin amel edilmez demek... Onun için... Seçici olalım. Efendim, tercihimizi Ehli Sünnet ve Cemaat'ten yana koyalım. İlim sahibi olalım, şuur sahibi olalım, ilmimizi geliştirelim. Ayet-hadislerle ilgili malumatımızı genişletelim. Bunlar imandandır. Çünkü bir insan ahirete inanıyorsa ahiret ilimleriyle meşgul olur. Sırf dünyaya yarayıp ahirete ceramayan ilimlerden insan sadece bunlarla meşgul olursa Tabii sade dünyaya yarayan şeylerle ilgili de meşgul olmak gerekebilir. Faydalanacak şeyler vardır. Bunların bilinmesinde, efendim, işletilmesinde insanlara menfaatler vardır. Bu da güzel. Ama sade dünyaya yarayan işle sırf onunla uğraşırsan bir şey dünyaya yarıyor sadece. Tamam onunla uğraşma vakit ayırabilirsin. Dünyaya yarayan şey de bize lazım. Ama sade onunla uğraşırsan ne olacak? Ahirete hiç vakit kalmazsa ne olacak? Ebedi hayata bu kadar vakit ayrılır ya? 60 sene 70 sene ...yaşı beşi vereceğimiz belli değil. Efendim bu kadar çalışılıyor günde 8 saat, 10 saat, 12 saat mesai harcanıyor. Bunun ötesinde de efendim reklamlar, diziler, filmler bilmem neler. Oha ondan sonra da efendim koltukta film çelerken şey uyursun tabii. Nerede kaldı va ahirete vakit? Hani yas yıklamadan hani sabah kalkmadın? Nerede? Bak bu gece sefer Ayı'nın ilk çarşamba gecesi. Bu önemli. Selam Risalesi'nde bunları yazdık. Selam Risalesi'nin sonlarına bakın. Selam Risalesi'nde ne kadar ilim bulursunuz. Marifet bulursunuz. İnecek belalara karşı sefer ayında. Yağacak musibetlere karşı. Allah dostları alimler beyan etmişler. Kaynaklarıyla biz bunları söyledik. Evliyaullah'ın beyanlarını. E sen şimdi bu sohbeti dinlemesen. Gecenden haberin olmaz. Gününden haberin olmaz. Yapacağından haberin olmaz. Bırakacağından haberin olmaz. Hiçbir şey bilmezsin. Bu gece... Sabah namazından evvel Yani imsaktan evvel Çünkü sabah namazından evvel derken imsaktan sonra sabahın sünnetinden başka namaz kılınmaz İmsaktan sonra imsak olunca Yani oruç tutacak insan mesela Nerede sahur bitiyor İmsak yazan dakikada O dakikadan sonra ancak sabahın sünneti kılınır Nafile olarak Farz zaten kılınır da Nafile bir tek sünnet kılınır Onun için sabahtan evvel ne demektir yani imsaktan önce demektir. Çünkü sabahtan önce nafile kılacağın zaman sünnetten başka efendim imsaktan önce olması gerekiyor. Dört rekat namaz kılınıyor. İki re, gece rekat namazlarına ikişer rekatta selam verilir. Dört rekatta olsa iki iki. Salatülle il mesniha mesniha. Gece namazları ikişer ikişer hadis-i şerifine göre sünnet bu, böyledir. Sübhaneke Fatiha'dan sonra birinci rekatta on yedi kere. İnna 17 kere bu sureyi celile okunuyor. Tabi namazın içinde olduğu zaman arada besmele çekilmeden okunabiliyor. Peş peşe okunuyor. Birinci de zaten haviz ile başlanıyor. Ondan sonra giden arasında besmele de çekilmiyor. İkinci rek'atta fatiha fatih Şerifeden sonra Fatihasız olmaz. La ilahe illallah Fatihatil Kitab. Fatihasız zaten namaz düşünlemez. Ondan sonra 5 İhlas Şerif. Ne demek İhlas? Yani Suresi 5 kere. Peş peş okunuyor. Aynı secdeler, rükûler, secdeler, ette'iyat, salli ve dualarla selam veriliyor. Ondan sonra tekrar kalkılıyor. iki reket daha kılınıyor. Onda da yine Sübhaneke Fatiha bir reket daha sonra Kul e'udhi rabbi'l feleqo sure-i cellesi okunuyor. İkinci rekatta da -nas okunuyor. Birer kere onlar. Bu dört rekat namazdan sonra dua ediliyor. Mümkünse salaten tünciğine, selam risahesinde o var. Salaten tünciğine, salat-ı münciğe, salat-ı necat, kurtuluş salatıdır bu. Çok faiz bereket var bu salavat şerifede. On bir defa okunuyor. Ve dualar ediliyor. Ya Rabbi bu ayda yağdıracağın, bu gecede indireceğin Belalardan felaketlerden musibetlerden beni ailemi sevdiklerim işte kimleri de katacaksan duana ya Rabbi bunları muhafaza ile diye dualar edilerek Allahu Teala'dan selamet isteniyor Allah'ımı bariklana fi şehri Cefar vaqtimlana bil seyade ve zaffer ya Rabbi Cefar ayımızı mubarak ol ya Rabbi bereket senden hayır senden yaratılmak bakımından hayır da senden şer de senden. İstediğine hayır aradırsın, istediğine şer yaratırsın Ben Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Ben senin kululuyum ya Rabb. Allah la kuvvete Allah ne dilerse olur. Allah'ın yardım olmadan hiçbir şeye güç kuvvet bulunulmaz. bil bihasenati illallah. İyilikleri, güzellikleri Allah'tan başka kimse getiremez. Sağlık, sıhhat, afiyet, mal, mümin, nimet, evlad, hayırlı iş, hayırlı iş hepsinin sahibi ancak Allah'tır sebep olanlara takılmayalım, müsebbibül esbab sebepleri, yaradan Allah'a bakalım. Ve la yezhebu bis seyyiat illallah, kötülükleri, günahları, belaları, musibetleri, felaketleri, gökten yerden gelecek, inecek, çıkacak, bütün afet ve felaketleri ancak, Allah giderebilir. Kimse bizi kurtaramaz, kimse bizi koruyamaz. Allah'tan başka, evet, Eşhedü Allah ala şey kadir. Ben şahitlik ederim ki Allah Celle Celaluhu her şeyi hakkıyla gücü yeten. Kadir Allah, Kadir Allah Celle Celaluhu bu da bütün uğursuzluklardan, bütün musibetlerden, felaketlerden insanı muhafaza eder. Her insanın kalbine mutlaka uğursuzluk hissi girer. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle bildirdi bize haber verdi bize ki herkesin içine ma'min ehadin illa ve edglu kalbu yara her ferdin kalbine bir uğursuzlanma hissi girer Allah Teala bazı zamanları mübarek kılmıştır bazı zamanları uğursuz kılmıştır işte mübarek kıldığı günleri geceleri Kur'an'da sünnette beyan etmiştir uğursuz kıldığı günleri de beyan etmiştir ya fi eyyamin Kur'an'da uğursuz günler diye Azap günlerinden bahsetmektedir. Fi'yev-i müstemir. Uğursuz gün ve uğursuzluğu süre giden, devam eden gün diye bahsetmektedir. Ayet ve hadisleri görenler, inceleyenler anlarlar ki saat saatler vardır. Yani uğurlu saatler vardır. Nahs vakitler vardır. Yani uğursuz vakitler vardır. Bunlara göre hareket etmek lazım, amel etmek lazım, dua etmek lazım, zikretmek lazım. Her bir vaktin, saatin kendine göre münasip ameli vardır. Hiçbir şey rastgele değildir. Allah Teala bunları böyle takdir etmiştir. Onun için bu gecede böyle bir namaz imsaktan evvel dört e, dekat kılınırsa dualar yapılırsa inşallah e, efendim bu ayda bu gecede yar iki günde e, inecek gelecek afet ve felaketlerden musibetlerden allah Teala bizi ve sevdiklerimizi emin kılar mahfuz kılar. E, Allah-u Teala yalvarmak lazımdır. Dua kalkan gibidir, zırh gibidir. allah Teala bizi sebepler aleminde yaratmıştır. Nasıl ki maddi tedbirleri alıyoruz Nasıl ki kendimizi tehlikeye atmıyoruz. Ateşin yaktığını biliyoruz. Elimizi sokmuyoruz. Efendim e, kurşun atılacak yerde baksak kurşun atılıyor. Kaçıyoruz. Kendimizi kurşunlara, oklara, mızraklara hedef yapmıyoruz. E, tedbir alıyoruz. Hatta böyle bir tehlike olacak yerde zırh giyiyoruz. Çelik yelek giyiyoruz. Böyle korunuyoruz. Korunmamız gerekiyor. İslam da bunu emrediyor. Tabi e, tedbirinizi alın buyuruluyor ayet-i ve Ve hudûhidrakum Efendim tedbirinizi alın. Ondan velayetül bi eydikum ila tehlike Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. Bunlar bir ayet Dolayısıyla İslam bize tedbiri emrediyor. Yoksa tevekkül edin, teslim olun, öyle atlayın ateşin içine, ortasına diye bir emir bize verilmiyor. Bunun gibi en büyük tedbir nedir? Duadır. Et dua nafi'un mimma nezale ve mimma alem yenzil. Dua öyle bir silahtır ki, dua silahül mümin, müminin silahı duadır. Dua öyle bir silahtır ki, başına gelmiş belaya da yarar, henüz gelmemiş gelecek olana da yarar. Aleykum ibadallahü dua, ey Allah'ın kulları duaya sarılın. velen yehelike muaddua ehedün, dua yapan helak olmaz, e acezün Aciz dua, en aciz adam, en beceriksiz adam, ya yattığın yerden bile hasta olsan dua yapabilirken, dua yapamayan, Allah'a yalvaramayan tane aciz kul bulunmaz. Onun için bunlar böyle. Duayı da siper gibi görelim, tedbir gibi görelim. Maddi manevi afetlere, musibetlere karşı ne yapalım? Siper, silah gibi görelim, korunma tedbiri olarak duaya sarılalım. Duanın da en üstünü nedir? Namazdır. Namaz ancak salat Arapçada namaz dua manasına geliyor. Çünkü namaz baştan sonra duadır. Fatiha aslında duadır. Tesbirleri de duadır. Zikirleri de duadır. Çünkü bu zikirler hep Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini ifade eden tesbihler tenzihler bu ifadeler Sübhaneke'den başlıyor. Tehiyattan sonunda yine duayla bitiyor. Baştan sonra namaz bir yalvarıştır, bir yakarıştır, bir duadır. Bu itibarla inşallah bu gecede bu dört rekat namazı kılmayı da ihmal etmeyelim ki kazanalım hem dünya belasından kurtulalım hem ahiret azabından kurtulalım böylece saatimizi günümüzü vaktimizi bilen bahtiyar kullarından olalım şimdi hadis-i şerifi devam edelim ve bitirelim ve raitu min ala şefirin cehennem fecahu ve celu minallah azze ve cel fesengadehu min zalik ümmetimden bir adam gördüm cehennem kuyusunun ağzında atlar atacaklar, ittiler itecekler. O ne zor bir durumdur. <gülüyor> Adamın elleri de bağlanırsa, bu kavlarla boğazına tasmalanırsa, bu adam kıyamet günü azaba getirildiği zaman <gülüyor> ateşin üstüne arz edildikleri zaman kafirlerin bundan kurtuluşu yok. Ama Müslümanların o noktaya geldikten sonra bile kurtuluş ümitleri var. Zene kadar imanla ahirete giden, tabii bir takım çileler, zahmetler, sıkıntılar, dehşetler yaşayarak da günahlarına kefaret bulanlar. Hatta cehennemin ağzına gelip de, bakın bu hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, cehennem çukurunun kenarına gelmiş. O anda Allah azze ve celle'den korkusu ve Allah'a karşı saygısı gelmiş. Onu o cehenneme düşmekten kurtarmıştır. Tabi Allah korkusu büyük iştir. Allah korkusu zaten râsül hikmetin mekâfetullah hikmetlerin başı, ilimlerin başı, ürfanların başı Allah korkusudur. Allah korkusu, Allah saygısı getirir. Allah saygısı emirleri tutmayı, yasaklardan kaçmayı gerektirir ve icap eder. Tabi insan namaz kılarken bile oruç tutan, efendim zekat veren de korkmalıdır. Acaba kabul olundu mu, olunmadı mı? Yoksa ya millet hiç namaz kılmıyor, ben zaten namaz kılıyorum, neden korkacağım? Millet oruç tutmuyor, oruç yiyor, ben oruç tutuyorum, neden korkacağım? Dememeli. Çünkü Allah Teala'nın kimseye bir mecburiyeti yok. Bakarsın günahkarı affeder, cennete koyar, e senin yanlışlarından dolayı sana azap eder. Yani Allah kimse bir şeye mecbur edemez ki. Onun için ayet-i de bu vecel. Allah korkusu çok önemseniyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا ve وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ Ennehum ilâ rabbîm buyruluyor. Verdiklerini verirken, zekatını verirken, sadakasını verirken, fitresini verirken, hayır yaparken, yardım yaparken, ben kesin kazandım, oldum, cenneti hak ettim bak falan demezler. Kesinlikle güvenmezler, kendilerini garantide görmezler. Kalpleri titrer, ürperir, korkar. Neden? Biz Rabbimizin huzuruna döneceğiz, ona ne cevap vereceğiz? Bu kadar nimetleri, sayısız sonsuz nimetleri karşısında biz ne yapıyoruz? Eksik yapıyoruz, tam yapamıyoruz diye korkarlar. İşte onun için korkmak lazım. İtaat edenler günahkarlardan çok korkması lazım. Allah muhafaza. Çünkü bu itaat ve ibadet ve takva insana kibir getirebilir. Allah muhafaza büyüklük taslatabilir. Efendim ben affoldum, kabul oldum hissi verebilir. Bu da çok büyük bir tehlikeye sebebiyet verebilir. Onun için hikem-i atâiyyede buyurulduğu üzere masiyetun evrafed züllen ven kişâra hayrun taatin izzen ve sikvâra boyun kırıklığı ve tevazu getiren bir günah izzeti nefis, gurur ve kibir getiren bir ibadetten hayırlıdır. Yani bu nasıl bir sabirdir? İşte hikem-i atâ, İbn-i Atalya Hazretleri, mübarek zat Kahire'de kabri şerifi gittik ziyaret ettik. evliya Allah'ın reislerinden. Eseri de şaheser. Tasavvufun kaynağı. İşte hakikaten çok büyük bir mesele yani. İnsan namaz kılıp kibre diyor, e, Oruç tutup kibre diyor Kendini üstün görüyor. Namaz kılmayandan üstünüm. Oruç tutmayandan üstünüm. Ben tespih çekiyorum. Tespih çekmeyenden üstünüm. Öyle olur mu ya? Sen ne garantin var? Ne, ne söz aldın Allah'tan sen? Kabul olacağına dair elinde ne teminatın var? Onun için ne buyruluyor? Eninül müznibin ehebbü ilallah min zediyelil musebbihin min savletil mutuin de var. Günahkarların tövbe i ederken inim, inim, inim inlemeleri, ağlayıp sızlamaları tesbih edenlerin sertliğinden, kibrinden, havasından Allah'a daha sevgilidir. İtaat edenlerin efendim sert ve katı tutumundan biz itaatkarız. Havasıyla insanlara karşı terafu üstünlük taslamalarından ise Allah ben günahkarım diye inleyenlerin inlemesini daha çok seviyor. Bu bakımdan Allah'tan korkmak lazım. İbadet edenlerin günahkarlardan daha fazla korkmaları lazım. Kabul mü oldum, ret mi oldum düşüncesiyle. Ve bu ibadete Rabbim beni muvaffak etti inancıyla ve aman bu ibadetlerimi devam ettirebilir miyim son nefeste nasıl ölürüm düşüncesiyle bu korku cennete girmeden Allah'ın selamını ve rahmetini duymadan gidecek geçecek bir korku ve endişe değildir. Bu büyük bir endişedir ki Allah hepimizi celle celaluhu bu endişeyle yaşatsın ve bu endişeden kurtulmuş olarak öldürsün kendisinden gelen selam ile Selam aleyke ve lillah ey Allah'ın dostu selam sana inellahu yekrauke's selam es selam yekrauke's selam mübşiruke'l cennet Allah'ın bir ismi selam selamet veren hem kendisi bütün afetlerden noksanlıklardan selamette hem kullarına dostlarına selam veren selam sana selam söylüyor ve seni cennetle müjdeliyor nidasını ölüm meleğinden duyduğumuz zaman ve Cebrail Aleyhisselam'ın sağ kanadında açılan cennet manzaralarını seyrettiğimiz zaman, işte buraya gidiyorsun diye, canımız yağdan kıl çeker gibi kolayca çıktığı zamana kadar, Allah bizi bu korkuyla, bu saygıyla, bu endişeyle yaşatsın. Ama tabii ki o, nidayı duyduktan sonra, ondan sonrası daha da kolay gelecek demektir. Çünkü artık bir tepşirat, bir müjde gelmiş demektir. Zaten ölüm meleğiyle beraber gelen melekler La tekâfû ve la tehzenû. Korkmayın, üzülmeyin. Ve o bil cennetilleti. Kudzub du'adûn. Size vaad olunan, dünyada söz verilen cennetler, müjdeler olsun size. Nasip olacak size diye duyduğumuz zaman, işte o zaman tabii ki, artık korku kalkmıştır, üzüntü kalkmıştır. Ne gelecek endişesi vardır, ne geçmiş düşüncesi vardır. E, korkmayın buyrulunca korkulmaz. Üzülmeyin buyrulunca üzülünmez. Artık korku ve üzüntünün Manası kalmamış olur ama korkmayın üzülmeyin nidasını duyuncaya kadar bizler korkuyu elden bırakamayız. Biz devamlı Allah'ımızdan Celle Şan'ı ve Celle Celaluhu korkmalıyız. Allah dostları velileri en büyük velilerinin en çok korktukları son nefes meselesidir. husnu hatibe meselesidir. Nasıl öleceğim Allah'ıma nasıl kavuşacağım endişesidir. Onlar bu hali hiç bırakmamışlardır. E zaten Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan en çok korkan bir zattır inne etkakum ve alemekum <gülüyor> billahi ene Hadis-i Şerif'inde buyurduğu üzere Allah'ı en çok bilende benim, ondan en çok korkanınız da benim. Çünkü zaten takva, hakikat ve cel bu makamlar ilme dayanır. Çünkü sen Allah'ın kim olduğunu, hangi sıfatlara sahip olduğunu, hangi güce sahip ve malik olduğunu bilmezsen ondan korkmazsın. Onu ne kadar tanıyorsan o kadar korkarsın. E bu ne gibidir? Tabi yanındaki bir insanın kimliğini bilmezsen ona ne yaparsın? Efendim e, el kol atarsın. El çekersin. Aa gel arkadaş falan. Güreş bile tutarsın. Ama kimliğini bilirsen, efendim özelliklerini bilirsen, aa yüksek seviyede bir memurdur, amirdir ve sen aa, ona göre toparlanırsın. Sen Allah'a ne kadar tanıyorsun ki ondan ne kadar korkacaksın. Onun için en çok bilenler en çok korkanlardır. Allah Teala Marifetullah ve haşyetullah nasip eylesin. Ta ki onu bilelim, onu bildiğimiz ölçüde de sevelim, sevdiğimiz ölçüde sayalım ve korkalım. Varaycu en min ümmeti ümmetimden bir adam gördüm. Yaradu ter teradü's sa'fe. Evet, bu ümmetimin durumu öyle bir haldeydi ki Sırat Köprüsü'nün üzerinde, Sırat Köprüsü bir alem, yedi hutbede anlatmıştım. Sırat Köprüsü'ndeki yedi durağı yedi cuma hutbesinde anlatmıştım. Evvelinde de başka hutbelerde anlatmıştım. Onda çok ilimler var. Sırat Köprüsü'nün üzerinde geçitler var, tehlikeli geçitler var. Sırat Köprüsü. ...Müslim hadisinde geçer... ...kıldan ince, kılıçtan keskin ifadesi... sahih hadiste yer alır... ...altında cehennem gürler... ...alevler insanı çeker... ...çengeller var zaten takılı... ...adamın ayağına... ...kurtulmak zor... ...bu ümmetimden bu zat... ...hurma dalı gibi sallanıyor... ...tril tiril titriyor... ...düştü düşecek... ...yani bu surattaki şey de acayip ya... ...dünya köprüsüne benzer mi ya... Dünya köprüsünden oho elini kolunu sallayarak... Efendim, ...arabanın içine kurularak geçiyorsun. Bir şey yok. surat köprüsünden geçemedin mi... ...cehenneme düştün demektir. Başka yer yok. Geçen kurtulur. Bu ümmetimin de durumu zora düştü. Fethâhû hüsnü zannihî billâh fesekkene râdetehû. Onun Allah'a karşı hüsnü zannı geldi... Ne yaptı? Titremesini sakinleştirdi, onu rahatlattı, ferahlattı. Tabii ki ne demektir? Selametle cennete geçirdi. Çünkü sırat köprüsünün zaten ucu cennete eklidir, geçen cennete çıkıyor. Sıratı geçen cennete girmiş oluyor. Geçemeyen cehenneme düşmüş oluyor. Allah muhafaza buyursun. Mevla sırattan çok bahsediyor. Hadis-i şerifler sırattan çok bahsediyor. Kimileri geçecek, kimileri kalacak. İnşallah bizim ahirete imanımız var. Öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Allah'ımızın peygamberinin bildirdiklerine inanıyoruz. İnşallah bu imanımızı kurtarırız. Son nefese imanla ölebiliriz de sıratı selametle geçebiliriz. Estağfirullah. Ve innellezine la yu'minun bil ahireti anissilati Ahirete inanmayanlar, öldükten sonra dirileceğine inanmayanlar, Cennette cehenneme inanmayanlar. Bunlar sırattan tökezlenecek Allah buyuruyor. Celle celaluhu bunlar sıratı geçemeyecek. Bunlar cehennemi boylayacak Allah buyuruyor. Sırat haktır, mizan haktır ya. İnsan öldüğü zaman Kabre girdiği zaman ona telkin veriliyor. Hocalar başında dikiliyor, telkin veriyor. Elamenel cennete ve nar hak. Sırat ve mizan hak. Vel hasr ve nşr hak. Kullama haberullah ve resulu hak. Ey falan oğlu falan. Annesinin adıyla. Ey falan oğlu falan. Bil ki cennette cehennemde haktır. Sıratta vizanda haktır Haşır ve neşir haktır Mahşere çıkış diriliş haktır Allah ve peygamberin ne haber verdiyse Haktır ve gerçek İşte dünyada bu iman üzere yaşadıysa Münker meleklerin sualine cevapta kolaylık olması için Bu telkin de haktır Ve sünnette sabittir Bunda bir fayda bekleniyor ki Bu böyle yapılıyor Ama hali hayatında Yaşarken Bunlara inanmayıp Cennet cehennem Sırat meyzana gülüp geçenlere Hoca yukarıdan ne kadar telkin verse de Onların bundan nasibi yoktur Artık orası Talim ve telkin yeri Olmaktan çıkmıştır İnananlara bir hatırlatma mahiyeti taşıyan Bu telkinden Kafirler nasipsizdir İnanmayana bu telkini yapsan da Bir faydası yoktur çünkü imansız olarak ölmüştür. Ama biz inanıyoruz madem. İnşallah bu telkinlerin de faydasını göreceğiz. İnşallah sıratı da iman ile geçeceğiz. Allah'ımızın vaadi ile geçeceğiz. Affi ile geçeceğiz. Cucu sırata bi affi. Sıratı affımla geçin. Nidası bizlere erişecek. İnşallah. Evet niyetimiz budur. Hüsnü çok önemli. Allah'a karşı hüsnü zan. Ne demek? Güzel düşünce. Bir insan hakkında güzel düşünüyorsun. Bu bana iyilik eder. Bu benim iyiliğimi ister. Bu bana acır. Mesela annene hüsnü zanım var. anne senin kötülüğünü istemez. Babana hüsnü var. Baban sana beddua etmez. Baban senin efendim, zararını istemez. Mesela en yakınlarından, en sevdiklerinden senin hüsnü zanına e, mazhar olmuş çok insanlar vardır. Ama bu hüsnü zanına... E, mazar olan insanlar da bazen seni hayal kırıklığına uğratabilir. Ama bize anamızdan babamızdan daha acıyıcı olan Rabbimize esas hüçzuzandımız kuvvetli olmalıdır. Hüçzuzan ne demektir? Allah hakkında güzel düşünceler sahibi olmak. Ne manada güzel düşünceler? Kendin hakkında. Tabii ki Allah Teala bütün güzelliklerin kaynağıdır. Bütün güzellikler ona mahsustur. Bütün şerler ondan uzaktır. O hepsinden münezzehtir. Bu Allah'a karşı itikat manasında değildir. Kendin hakkında Allah'ın ne yapacağı. Yani Allah'ın sana ne yapacağı. Buradaki yüzdüz anı manası. Rabbin sana ne muamele yapacak. Bu hususta da güzel düşünceli olmak lazımdır. لَوْزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاءُهُ لَا تَدَلَى Bir müminin korkusuyla ümidi terazide tartılacak olsa elbette denk gelirler buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü korku ağır basar da bir insan ben cehennemliyim ben azaptayım Allah beni affetmez şeklinde bir vehme kapılırsa bu ümitsizlik insanı kafir eder çünkü hakaitte veli esu küfrun ümit kesmek kafirliktir buyuruluyor çünkü inne ula yeysu illel kafirun Allah'ın rahmetinden ancak kafir toplumlar ümit keser buyuruluyor onun için bizler imansız değiliz Kafir değiliz biz niye ümit keselim Mevla La rahmetillah. E Ne kadar da günah yapsanız ey benim kullarım Hepiniz öz kulumsunuz Benim üvey kulum yok Yeter ki bana inanın imanın sağlam olsun Benim rahmetimden ümidinizi Kesmeyin Allah buyuruyor e Böyle buyurulduğu halde ümit kesen Tabi ki kafir olur Ama ümit de e, dengeli olmalıdır Dengeyi aşarsa çok Emniyet hala asıl olur Emniyet güvence demektir. Bir insan derse ki ben kesin cennetliyim. Garanti ben cehenneme girmem. Ya e Bu da ne yapar? Velemnü <gülüyor> küfrün. Bu da insanı kafir eder. Çünkü fela <gülüyor> la emenum ekirallah. İllel kavmül hasirun. Allah'ın azabından gazabından ancak dünyasını ahiretini kaybedenler emin olur. E bir adam bana Allah azap etmez. Dünyada da ahirette bana bir şey olmaz. Şeklinde bir güvence. içerisine girerse bu hüsrandadır. Zarardadır, ziyandadır. E bu da Müslümanın vasfı değildir. Korkuyla ümit dengeli olmalıdır. Biri diğerine karşı ağır gelmemelidir. Allah bu dengeyi muhafaza edenlerden eylesin. Ancak İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri'nin beyanı ve cile, yaşlılarda ümit fazla, gençlerde korku fazla olsa bu da yerinde olur. Çünkü gençlerde istikamet gösterememe, sebat edememe, kayma, cayma, şüphelenme, ve yaşlanacak duruma gelene kadar halden hale değişme tehlikeleri mevcut olduğundan gençlerde biraz daha korku tarafının galip gelmesi tavsiye ediliyor. Yaşlılar da ölüme yakın oldukları için gerçi e ecel, e ölüm ecelledir, yaşa bakmaz, genç yaşlı fark etmez, eceli gelen ölür ama ekseri olmuş armut dibine düşer meselesi var ya. Çünkü tabii ki olmamış armut, ha hamarmut az düşer. Evet. Olgun armut ağırlaşır, ballanan, tatlanan, ağırlaşan tabii ki çekemez. Dalda çekilmez o. Daha fazla düşer onun için. Ekseri yaşlılar ölür. Meselesinden dolayı yaşlılarda da hüsnü zan, güzel düşünce, Allah'a karşı "Rabbim beni affedecek, rahmet edecek, mağfiret edecek." diye bir ümit olması, ümit tarafının onlarda ağır basması tavsiye edilmektedir. Çünkü hadis-i şerifte "Lâ yemûten ehadüküm" <gülüyor> buyuruluyor ki sizin biriniz sakın ha Rabbi hakkında güzel düşünmeden ölmesin yani ölmeden evvel mutlaka Rabbine karşı hüsnü zan üzere olsun yani Rabbim beni affedecek, mağfire edecek bağışlayacak, cennetine koyacak diye bir ümitle gitsin Allah'a ölmeden evvel mutlaka ümit hali hakim olsun çünkü bu ümit hali Allah Teala'nın buyurduğu üzere ben kulumun bana karşı olan zannı ve düşüncesi yanındayım yani beni nasıl zannederse öyle bulur. <gülüyor> Bazı rivayetlerde ilavesi vardır. Hakkımda dilediğini düşünebilir. Ne yeter ki İslam'a uygun olsun. E madem ki Allah'ın affı, mağfireti, rahmeti, mağfireti, bütün isimleri sıfatlarında bunlar vardır. E bir insan Allah'ın isimleriyle sıfatlarıyla kendisine muamele edeceğini düşünmesi İslam'a uygundur. O zaman benim hakkımda benim buyurduklarım üzere dilediğini zannedebilir. E böyle düşüneni de Allah affeder. Mağfiret eder, mahrum etmez. Ölmeden hüsnuzan üzere olmalı. O çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor ki bana vefat edeceği zaman, öleceği zaman hayni ihtizarında, ölüm düşeğinde hüsnuzanda bulunursa, e, benim onu affedeceğimi düşünürse ben ona zannına göre muamele yaparım. O anda o efendim tehlike anında, zor zamanında bana ümit bağlayan, e, benden rahmet bekleyeni ben mahrum etmem Allah buyuruyor. Kulum hang, bu halinde kim benim hakkımda hüsnü da bulunursa ben onu affederim Mevla buyurduğu üzere işte o sırat köprüsün üzerinde kurma dalı rüzgarda sallanır gibi tiril tiril titreyen adama ne geldi yetişti? Allah hakkındaki güzel düşüncesi Rabbim beni affedecek diye ölmeden evvel hüsnü vardı Allah'ın kendisine celle celal iyi muamele edeceği beklentisi vardı o hüsnü da bir ibadettir. Hüsnüzan. Çünkü insanlara bile hüsnüzan yapmakla mükellefiz. Onlara hakkında güzel düşünmekle ve onların bizim hakkımızda güzel düşündüğünü düşünmekle. Madem ki mesulüz mükellefiz ya Allah'ımız hakkında nasıl kötü düşünürüz, bana kötülük yapacak, beni affetmeyecek, bana azap edecek diye niye düşünelim ya? Bu şekilde bu hüsnüzan üzere ölmek nasip olursa o hüsnüzan gelir, yetişir, ...ve adamın sırat üzerinde titremesini dindirir, onu korktuğundan emin eder, sen Rabbin hakkında iyi düşündün, Rabbin de öyle buyurdu, ben kulumun zannının yanındayım, beni nasıl zannederse öyle bulur, bu kulun benim onu affedeceğimi düşündü, inandı, zannetti, efendim, zannı galip ile ekseri bir tahmin ile tabii ki buna tam karar veremez ama... E, Güzel düşüncesi ağır bastı, ben de ona benim hakkımda düşündüğü sıfatımla muamelede bulundum ve onu korktuğu azaptan emin kıldım buyurur. E bunların hepsi Allah hakkındaki ilme dayanıyor, Allah'ı bilmeye dayanıyor, Allah'a zikretmeye dayanıyor, Rabbini düşünmeye dayanıyor. E Allah demeyen, la ila illallah demeyen, zikretmeyen, namaz kılmayan, rükû etmeyen, secde etmeyenin Allah'a ne yüzü olur? Ölmeden evvel böyle bir kişinin Allah hakkında nasıl güzel bir düşüncesi olur? Hiç Mevlasını bu kadar nimetlerin sahibi olan veli nimetini almamış, hatırlamamış, hamd etmemiş, şükretmemiş, zikretmemiş. Efendim bu adam nasıl Allah hakkında iyi düşünecek? Ama yaşantısı zikirle, fikirle, ibadetle sizin gibi bu konuşmaları dinleyerek geçiren insanlar, geçirmek nasip olan insanlara tabii ki ölmeden evvelde bu dersler kulağına gelir, bu sohbetler yerini bulur, bu konuşmalar adresine ulaşır... Birine ölüm geldi mi? Bak hoca böyle demişti. Ne hocası? Resulullah böyle buyurmuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbiniz hakkında güzel düşünmeden ölmeyin. Onu sizi affedeceği gibi güzel düşüncelerle Allah hakkında Allah'a kavuşun. Evet. Mevla'ya nasıl kavuşursan söyle muamele eder. diyerek Hüzuzan üzere bulunucak. Men havellika Allah Allah'a kavuşmak isteyen Allah da kavuşmak ister. E tabii ki o adam o anda Allah hakkında hüzuzan da bulunursa Rabbime kavuşayım da o beni rahat ettirsin düşünür Allah da onun ona kavuşmayı ister mi ben kere Allah kere Allah bu hadisinde Allah kavuşma istemeyeni istemeyeni Allah da kavuşmak istemez e çünkü adamın bir ameli yok bir altyapısı yok bir yatırımı yok Allah hakkında bir itikadı yok bu tabi kötü düşünür ölmek istemez ahirete gitmek istemez Rabbine kavuşmak istemez çünkü yüzü yok Allah da ona kavuşmak istemez ama öyle her kavuşmak istemeyen dünyada kalsaydı dünya kâvurdan geçilmezdi şimdi. Adım atsan yer bulamazsın. E, ecele çare yok illa ölecek ama Allah da onu sevmeyerek, istemeyerek. Değil mi? Melekler de onun canını istemeyerek. Ellerini bulaştırmak istemeyerek. Menrak. Kim alacak bunun canını diye birbirine teklif ederek. ama ben bulaştırmayayım bunun ruhuna elimi diyerek. Böyle alınmak var. Evide tabii de tabi ki selamla Allah'ın tepşiratıyla. Cennet müjdeleriyle ruh teslim etmek var. Ya hayatlar arasında ne kadar fark varsa, yaşantılar arasında ne kadar fark varsa, uçurumlar varsa, ölümler arasında da kaçınılmaz olarak böylece farklar olacaktır. Onun için aman Rabbimiz hakkında güzel zannedebilecek ameller yapalım. Rabbimize onun emrettiği amellerle yaklaşmaya çalışalım. Ona layık amel hiçbirimizden çıkmaz ama onun razı olduğunu bildiğimiz amelleri yaparak gazap ettiği amellerden kaçınmaya çalışarak kul kusursuz olmaz tevbe istiğfar ederek ona yönelerek yaşamaya çalışalım ki ölüm döşeğine düştüğümüzde ölüm hali aniden de gelebilir herkese döşekte yatmak birkaç gün öyle tevbe istiğfar yapmak efendim fırsatı da verilmez aniden ölenlerde çok var bu da büyük tehlikedir çünkü hiçbir hazırlık ve istiğfar tevbe kul haklarını iade gibi imkanlar e, kazanmadan ölmek büyük bir tehlikedir ani ölümler bu bakımdan Hazır olanlar için nimet, hazır olmayanlar için nikmet ve azaptır. E, mevtül fücreti nimetüllis salihin ve nikmetüllü talihin buyuruluyor. Tabi Rabbimiz nasıl takdir etmiştir hakkımızda bilemiyoruz. Ama ani ölümde olsa yine de Rabbimiz hazırlıklı ölmeyi nasip eylesin. Ani ölen nice insanlar vardır ama onlara ölüm namaz kılarken geliyor ya. Zikrederken geliyor Allah derken geliyor, tavafta geliyor, ziyarette geliyor ya. Ne güzel hallerde ölenler vardır. Bunlar da ani ölmüşlerdir ama. Hazırdırlar. Bu bakımdan Rabbimizden niyazımız ne olsun? Rabbimize karşı hüsnü zannımızı bozduracak inançlardan ve amellerden uzak durmayı bize nasip etmesi olsun. Ta ki bu şekilde yaşayalım ki son nefesimizde de ona karşı hüsnü zan ile ölmek nasip olsun. Ve karşılığında da onun bize Hüsnü muamelesi vaat ettiği üzere zannımızı gerçekleştirerek güzel muamelesi nasip olsun. Amin diyen diller rahmetlere, selametlere ve selamlara mazhar olsun. Amin ve ahiru de'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.